وَاذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Bismillahirrahmanirrahim الله Rabbil alemin الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Aziz kardeşim El-En'am suresinin 91. ayetinde Allahu Teala önceki ümmetlerden olan Yahudilerden söz ederken bize de ikaz olacak bir yönlerini onlarda müminler oldukları halde o zamanlar önümüze koyuyor buyuruyor ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kaderullah hakka kadiri. Sadakallahul azim. Allah'ı hakkıyla bilemediler. Ve ma kaderullah hakka kadri. Allah'ı hakkıyla bilemediler. Takdir edemediler anlayamadılar. Aziz kardeşlerim. Ben müminim. Ben Müslümanım. Ne dersek diyelim. Her şey Allah'a imanda bitiyor. İmanda Allah'a olan teslimiyet, saygı, tazim onu büyük görmeyle ölçülüyor Ben veya filanca ne kadar mü'mindir Allah'a saygısı ne kadarsa Allah'ı ne görüyorsa sadece ölenlerin durumu ile ilgilenen bir Allah'a inanan vardır çocukları yaratan İnekleri yaratıp bize süt gönderen Allah'a inanan vardır yedi kat göğün yerin cennetin cehennemin hayırın şerrin güzelin çirkinin her şeyin sahibi yaratan öldüren rızık veren sonra tekrar diriltecek olan cennette cemalini gösterecek olan Allah'a iman eden vardır Ne yazık ki yaşadığımız zamanda dünyaya ait değerler yeni oluşan kavramlar Müslüman nesillerin zihninde bile Allah'a saygıyı azaltmıştır Bu saygı azlığı sözle söylendiği zaman filanca ekole kapılmış, filanca izme gitmiş, kaymış diyoruz ama eylemlerimize yansıdığı zaman sanki dikkatimizi çekmiyormuş gibi oluyor yani bir Müslümanın tuttuğu futbol takımı köyü önem verdiği kuruluşu ve Allah Celle Celaluhu karşı karşıya getirildiğinde hayatı hangi önceliğiyle, hangisinin önceliğiyle sürüyorsa neticede o bir puan önde demektir her şeyini Allah'a göre ayarlayan haramların önünde asla taviz vermeyen ibadet vakti gelince kalbi pırpır pır hareketlenen müslüman başka haramlarda gevşeyen hatta haramların insan vazifesiymiş gibi ne demek insan vazifesiymiş gibi yani Allah bunu sanki yasaklamamış da emretmiş gibi bir nevi görevmiş gibi algılandığı bir ortamda Allah'a saygıdan söz edebiliriz ama ispat edemeyiz Yahudiler Allah'ı hakkıyla takdir edemediler demek istedikleri zaman onun sözünü dinlediler İstedikleri zaman dinlemediler demektir Allahu Teala'yı başlarındaki devlet adamından daha sonra gördüler demektir e önlerindeki kanunları Allah'ın kanunlarından daha önemli tuttular demektir Rabbimiz Celle Celaluhu Yahudileri kınayıp böyle bizi anlatıyor onlar gibi olmayın demek için bunu anlatıyor Aziz kardeşlerim bir Müslüman namaz kılarken kimin huzurunda kimin emrini yerine getirdiğini düşündüğünde ve namaza gösterdiği hazırlanırken kılarken kıldıktan sonraki mutluluğunda, heyecanında Allah'a saygısının Allah'ı takdir edişinin Allah deyince ne anladığının da işaretini vermiş olur sözle değil eylemle Allah hakkında ne düşündüğümüzü önemsiyor olmamız lazım değerli kardeşlerim Allah'a saygımız Allah'ı takdir edişimiz Allah deyince ne hatırlıyor oluşumuz imanımızın güçlü mü zayıflığı hareketli mi hareketsiz mi kör bir iman mı ciddi bir iman mı olduğunu göstermektedir sözle şüphesiz büyük büyük iddialarda bulunulabilir İspate gelince işte Yahudiler o ispatı yapamadıkları için Allah Celle Celaluhu Om kaderullah hakka kadri buyurdu. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Yani Allah deyince kendi istedikleri gibi bir isim anladılar. Allah'ın kendisini Tevrat'ta onlara tanıttığı gibi bir Allah bilmek istemediler. Biliyorlardı aslında. Biliyorlardı Allah'ın cennetin ve cehennemin sahibi olduğunu yarattığını, öldüreceğini, tekrar dirilteceğini, göklerin O'nun olduğunu, güneşi O'nun yarattığını biliyorlardı. Ama bildiklerini pratiğe geçirmek istemediler. Keyifleri bozulacaktı, sistemleri çökecekti diye. Biz Ma'ad Allah Yahudiler gibi olmamak için yani Allah'ı hakkıyla bilmek takdir etmek için dikkat etmemiz gereken noktalar var iznillah bunlara dikkat edersek Yahudiler gibi istediğimiz manada bir Allah değil bizden istenen manada bir Allah inancı taşırız her şeyden evvel kardeşlerim imanımızı akidemizi felsefeden tartışmadan ideolojilerden uzak tutmamız lazım Ebu Bekir as-suddik radıyallahu anh nasıl iman ettiyse öyle iman etmemiz lazım ikna olarak beğenerek iman etmez mü'min teslim olarak iman eder ve Allah hakkında hüsnü zan beslememiz lazım ne demek hüsnü zan beslemek Allah'a eksikliği yakıştırmayacağız bize zulmedeceğine dair bir düşüncemiz olmayacak güzellikler, iyi beklentiler, umut hep Allah'tan tarafı olacak. Ben tövbe ederim, o da benim tövbemi kabul buyurur. Ben mü'min olarak ölürsem bana rahmet eder, beni sevdikleriyle haşreder şeklinde düşünmemiz lazım. Ve Allah-u Teala'nın haramlarına yani yasaklarına karşı laubali olmamak lazım, Allah'ı iyi tanımak için. Allah namazı terk etmeyin buyurdu. Demek namaz kılmamız lazım. Faizi, hırsızlığı, alkolü, zinayı terk edin buyurdu. Demek terk etmemiz lazım. Aksi takdirde hem faiz hem Allah'ı bilmek mümkün değil. Allah'ın mekan olarak zaman olarak bize kutsal tanıttığı Mekke gibi, Ramazan gibi, haç gibi günleri, zamanları, mekanları saygın tutmamız lazım ki Allah'ı hakkıyla bilmiş olalım Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mukaddesliğin zirvesinde tutacağız Kur'an-ı Kerim sıradan bir kitap değil Allah'ın kitabı diyeceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan ama Allah'ın peygamberi diyeceğiz ve Müslüman kanı bizde pahalı olacak kan ya pahalı Müslüman kanı en pahalı yani ne demek Allahu Teala'nın haram ettiği Müslüman'ın kanını akıtmakla ilgili bir şeyi asla basit görmeyeceğiz Ben Müslüman'ın kanına dokunmayacağım gibi zaten bu belli bir şey Müslüman'ın kanının akmasını da Kabe'nin yıkılması gibi tehlikeli ve kötü göreceğim Namaz başta olmak üzere ibadetler ciddiye alınacak. Allahu Teala'nın esma husnasının hayatımıza yansımaları üzerinde derin düşüncelerimiz olacak. Allahu Teala'yı zikredeceğiz, hamd edeceğiz. Elhamdülillah, Subhanallah, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyeceğiz ve Allah'a karşı yalan söz uydurmaya aşırı hassasiyetimiz olacak normal bir hassasiyet değil aşırı hassasiyetimiz olacak Allah'a karşı biz yalan söz uydurmayacağımız gibi ayetlerini kıvırarak peygamberinin sözlerini evi bükerek biz yapmayacağımız gibi yapılmasına karşı da müsamahamız olmayacak Allah'ın sevdiklerini sevmek Allah'ın sevmediklerini de sevmemek diye bir prensibimiz olacak meleklerin varlığını her an yanımızda hissedeceğiz dinimizi asla ve kata bir ideoloji gibi görmeyeceğiz yerlerin göklerin dini cennetin anahtarı olarak göreceğiz böylece Allah'a imanımız ve Allah'ı takdir edişimiz yerini bulmuş olacak biiznillahi teâlâ velhamdülillahi rabbil alemin ذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا ينفع المؤمنين